Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır Birinci Bölüm Yazan Nacıl Grimşov Radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut ya! Bu bölümde oynayan sanatçılar Komiser Sadettin Kılıç Sano Turgut Sarıgöl Sanong Nurtekin Odabaşı Vikit Bozkurt Kuruç Şalerm Bahri Aydın Hala Macide Tanır Çocuk Kudret Dizdar Matri Sungun Babacan Prişa Atila Olgaç Sabat Nedim Mete Çert Kaya Akarsu 500 sterlinin işine gelirse Ama komiser ben canımı koyacağım ortaya Bu iş çok tehlikeli Bak Sanue'm Elmas ve altın kaçakçılığının nasıl planlandığını Şeflerinin kim olduğunu Çetenin bütün elemanlarının adlarını istiyorum senden Ben onlardan değilim ki Bütün bu bilgileri öğrenmek için çok uğraşmam gerek e, Bu kadar iş 500 sterline olmaz Kaçakçılar ele geçince 1000 sterlinlik ödülü de alacaksın Daha ne istiyorsun? Eğer işinize yararsam Sabıka kaydımını da siler misiniz? Neden istiyorsun bunu? Doğru yola döneceğim Bir oğlum oldu da ona iyi bir isim bırakmak istiyorum. Anlayacağınız bir iş bulup anlamın teriyle çalışacağım bundan sonra. Sanoya bu düşünce hoşuna gitti. Elimden gelemi yapacağım senin için. Teşekkür ederim komiser. Bir hafta sonra yine bu köprüde buluşalım. Aynı saatte. İstediğin bütün bilgileri getireceksin ama. Getirmeye çalışacağım. Hoşça kalın komiser. Güle güle Sanoya. Bakalım. Ne istiyorsunuz benden? Ne konuştun onunla? Hiç bu cevap değil. Ben ben bir şey yapmadım. Bizi ele verdin. Hayır. Yalan söylüyorsun. Söyledim sana bu adam tehlikeli olabilir dedim. Söylemene gerek yok. Biliyordum. Bak kuş gibi avladı ki işte. Ne yapıyorsunuz? Hiç canım silahıma susturucu takıyorum. Merak etme. Canın acımayacak. Bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Konuştun. Daha ne yapacaksın? Hem de komiserle. Bir şey söylemedim ona. Çocuk mu kandırıyorsun? Yapmayın. <gülüyor> tamam bu iş artık konuşamayacak. Bizi ele veremeyecek. Yalnız burada bırakamayız bunu. Nehre <gülüyor> atalım. Hadi tut ayaklarını. Tamam. Hadi. <gülüyor> Salla. İşte. İşte. Üstte. Bitti bu iş. Hadi arabaya. Önüme haydutlar çıktı tam beş kişi Önce kaçayım dedim Baktım ki çevremi sarmışlar kaçacak yer yok Dövüşmeye karar verdim Belimden çar çabuk kemerimi çıkardım Savurmaya başladım Kemerim kırbaç gibi indi suratlarına Biri kanlar içinde yere yuvarlandı sonra sor... Deliyorum hala E sonra ne oldu haydutları yendin mi? Elbette hepsini bir yumrukta yere serdim Uyduruyorsun Uydurmuyorum işte Beş tane kocaman adamı nasıl yere serersin? Aa, ben ben çok kuvvetliyim. Deliyorum yani. hala. Hadi hadi hoşça kal. Sonra görüşürüz. Geldim hala. Neredesin sen? Seni çağırmak için yüz defa mı bağırmalı Arkadaşım vardı. Kapının önünde oturuyordu İşin gücün gevezilik. Oturup ders çalışsan olmaz mı? Derslerimi bitirdim. Nasıl bitirdin? Öğretmenin verdiği ödevleri yaptım hala. Çalışmak o mu? Bana bak oğlum. Öğrenmenin sonu yoktur. Otur, çalış hadi. Şuna bak. Sanki benim için çalışıyor. Çalışmanın yararı bana değil, kendini anlıyor musun? Benim biraz işim var, çarşıya çıkacağım. Gecikme. Şalem! <gülüyor> Efendim hala. Pencereden bakıp durucuyla otursana masanın başına. Aklım Fikrin sokakta. Çok çok üzüyorsun beni. Ben dışarı çıkar çıkmaz sokak fırlayacaksın değil mi? Yo yo halacığım. Söz ver bana. Dönünceye kadar hiçbir yere çıkmayacaksın. Anladım. Söz ver. Söz veriyorum hala de. Peki hala söz veriyorum. Sen gelinceye kadar hiç dışarı çıkmayacağım. Hah. Aferin. Gecikme merak etme bir saate kadar dönerim. Çalış çalış. Sanki hiç çalışmıyorum. Halam böyle zorlamasa olmaz sanki. Şimdi bu odaya iki tane hırsız girse ne yaparım? <gülüyor> Yerdeki halıyı hızla çeker onları yere düşürürüm. Sonra da üzerlerine atlarım sıkıca bağlarım. <gülüyor> Yarın da bunu anlatayım çocuklara olmuş gibi. <gülüyor> Halam evden çıkar çıkmaz içeri iki kişi girdi. İri yarı. Korkunç bakışlı iki kişi. <gülüyor> İsterlerse inanmasınlar. Oh. Dışarısı ne güzel. Söz verdim. Dışarı çıkamam ama pencereden de bakmam yasak değil ya. Ha? <gülüyor> Sebzeci sebzelerini satmış evine gidiyor. Hmm. <gülüyor> Otobüs durağında kimse yok. Oh. Ah. Ah. Sokağın başında o kocaman araba niye duruyor acaba? Aa, aman canım bana ne Aa. <gülüyor> Matri Matri Hey Matri duymuyor musun Aa. Aa, Bakmıyor bile Nese var bu çocuğun <gülüyor> Matri Matri tanımadın mı beni Ay Allah Hiç böyle yapmazdı Sanki bir şeyden korkuyor Matri Matri dikkat et! Araba üzerine geliyor! Kenara kaç Matri! Hayır! Hayır! Hayır! Bırakın beni! Matri! Matri ne oluyor? Matri! Şelam! Şelam! Yardım et! Bir Çocuk kaçırdılar! Matri! Kaçırdılar! Bu durumda evde kalamam! Haber vermeliyim! Nesler yok. En iyisi restorana gitmek. Bir çocuk kaçırıldı. Kaçırıldı. Şey, siyah araba önce sokak köşesinde duruyordu. Sonra Matry görünce hareket etti. Arabanın içinde dört adam vardı. Matry'yi zorla arabaya bindirdiler. Yardım istedim Matry. Ama yetişemedim. Ne olur? Ne olur? Kurtarın onu! Doğru bakalım oğlum. küçük, dur biraz soluk al, otur şuraya. Peki efendim. Şu radyonun sesini kısın biraz. Adın ne senin? <gülüyor> şalem efendim. Anlat bakalım Şalem, ne oldu? Bir çocuk kaçırıldı, adı Matri. Arkadaşım, zorla arabaya bindirdiler. Olay bizim sokakta oldu. Pencereden gördüm. Şey, arabanın plaka numarasını da biliyorum. Hemen polise haber vermeliyiz. Otur oğlum, otur, otur. telaşlan. Bak biz polisiz. Komiser Pirişay'ım ben. Arkadaşımın adı da Savat. Şu anda görevde değiliz ama bu işte ilgilenebiliriz. Arabanın plaka numarasını bildiğini söylüyordun. Şu kağıda yaz bakalım. Peki efendim. Ee, buyurun. Savat. Al bu kağıdı merkeze git. Gerekeni yapsınlar. Tamam Pirişay. Matri yakın arkadaşın ee, Hayır, yalnız karşılaştığımız zaman konuşur selamlaşırız. Ailesini tanıyor musun? Hayır, sadece, sadece nerede oturduklarını biliyorum. Nerede oturuyorlar? Ee, havaalanının yakınında. Beni oraya götürebilir misin? G götürürüm, götürürüm ama... Eve? Evden izinsiz çıktım. Halam bunu öğrenirse çok kızar. Bu olağanüstü bir durum. Halana bunu açıklarım, merak etme. O zaman tamam. Hadi bakalım hemen gidelim. Ee, yürüyerek gidemeyiz çok uzak ee, Bir taksiye bineriz Hey taksi Taksi Polis mi şey hakkında mı geldiniz Yok olamaz Daha çok erken Şimdiye kadar polisle hiçbir işim olmadı Acaba ne konuda görüşecektik Çok önemli bir konuda Bay Çert Evet Bay Çert Çok önemli Biz oğlunuz Matri'nin kaçırıldığını sanıyoruz A Anlayamadım Oğlum mu kaçırılmış Nasıl yani Adamları gördüm Önce bizim sokağın başında bekliyorlardı. Sonra sonra Matri'yi görünce hareket ettiler. Matri onların arabasına binmek istemedi ama adam Zorla bindirmişler. Saçma! Bu çocuk her şeyi görmüş Bayçert. Belki sizden fidye koparmak isteyecekler. Bir müze müdüründen nasıl bir fidye koparmak isteyebilirler? Gülünç şeyler bunlar, gülünç. Oğlumun kaçırıldığına inanmıyorum. Oğlunuz evde mi? Hayır. Nerede peki? Arkadaşlarıyla birlikte şanta buraya gitti. Halasının yanına. Yani iki günden beri orada. Bana kalırsa bu çocuk size küçük bir şaka yapmış. Hayır hayır inanın ki doğru söylüyorum yemin ederim. Sana inanmıyorum oğlum. Bakın bay komiser. Eğer oğlum kaçırılmış olsaydı bu kadar rahat olabilir miydim? İşlerim çok hemen müzeye gitmem gerekiyor. ...lütfen beni rahat bırakın artık. Ama size diyorum ki Matri... ...bu kadar maskaralık yeter. Belki de bir yanlışlık oldu Bayçert, özür dilerim. Acaba rica etsem de... ...şanta buraya bir telefon etseniz... ...oğlunuzla görüşebilirsek hepimizin yüreği rahat eder. <gülüyor> Buna hiç gerek yok. Bu sabah Matri ile konuştum. Bana telefon etti, neşesi yerindeymiş. Bir hafta daha kalmak istiyormuş orada. Ben de izin verdim tabii. Artık durum aydınlanmış sayılır. Öyle değil mi Bay Komiser? He, anlıyorum. Rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. İyi akşamlar. <gülüyor> güle güle Bay Komiser. Bak oğlum. Polisi kandırmanın cezası ağırdır. Bir daha böyle şakalar yapma sakın. Yoksa başın derde girer anladın mı? Ben... Hadi gidelim. Ee, ne olacak şimdi Hiç İnanın ki doğru söylüyorum Ama babası seni yalancılıkla suçluyor Bana inanmıyor musunuz İnanmak isterdim Şalem İnanmak isterdim ee, Gel şuradan bir taksiye binelim Önce seni eve bırakayım yani, yani şimdi bu olay kapandı mı Taksi Taksi Şimdilik bir şey söylemeyeceğim oğlum İnanın ki yalan söylemiyorum. Binelim hadi. ...'deki sır adlı sürekli oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalın sayın diniciler.